Ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi sim siyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Rasulullah Resulullah bakıyor. Ve işaret ediyor. Hazreti Bilal'e, Bilal, e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde, şimdi Bilal'i dinlesin, yer ve gök. أن لا إله إلا الله تشهد أن لا